Daha önceki ilahi bildirimlerin tasdiki çerçevesinde iki büyük kutsal kitap, Tevrat ve İncil özellikle belirtilmiştir. Ancak bu kitapların insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderildiğini belirten ifadenin başına daha önce kaydının konmuş olması ilginçtir. Bundan önceki kitaplara insanlığı kemal noktasına doğru yöneltecek bir hazırlama misyonu yüklenmiş olduğu, ilahi bildirimin doğruluğunu temsil eden Kur'an'ın nüzulünden sonra artık bu kitapların bir bütün halinde hidayet rehberi olarak görülmemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Tefsirlerde insanlara doğru yolu göstermek üzere ifadesinin her üç kitabın niteliğiyle ilgili olduğu yorumu hakim olmakla beraber, Sonuç itibariyle önceki kitapların geçerliliklerinin Kur'an'ın onayladığı çerçeveyle sınırlı olduğu noktasında görüş ayrılığı yoktur. Ayırt eden anlamına gelen dördüncü ayetteki Furkan, Kur'an'da yedi defa geçer. Bir sureye de ad olan bu kelime, Kur'an'ı hak ile batılı birbirinden ayırt eden diğer ilahi bildirimleri ve mucizeleri, hayırla şerri birbirinden ayırt etme anlayış güç ve kabiliyetini, karşıt değerleri birbirinden ayırma ölçüsünü ve Bedir zaferini ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bu ayette Furkan'la ne kastedildiği hususunda değişik yorumlar yapılmıştır. Tefsir kaynaklarında ağırlık kazanan iki görüşten birincisine göre burada Furkan'dan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Daha önce kitaptan söz edilmiş olmakla beraber, diğer kitaplardan sonra Kur'an'ın üstünlüğünü ve önemini, onun hak ile batılı ayırma özelliğini vurgulamak için yahut Hristiyanlarla Yahudiler arasında Hazreti İsa'nın durumu hakkında ortaya çıkan ihtilafın çözümünün Kur'an'da bulunduğuna işaret etmek üzere Furkan'ın Kur'an-ı Kerim'in indirildiği tekrar ifade edilmiştir. İkinci görüşe göre burada Furkan'la her üç kitap veya bütün ilahi kitaplar ve bildirimler kastedilmiştir. Tefsirlerde çokça zikredilmekle beraber genellikle kabul görmeyen bir anlayışa göre üç kitabın ayrı ayrı anılmasından sonra ayrıca anılan bu Furkan'dan maksat Zebur'dur. Nitekim Nisa suresinin 163 ve İsra suresinin 55. ayetlerinde de Cenab-ı Allah, Davud'a Zebur'un verildiğini ifadenin sonuna bırakarak ve ayrı bir cümleyle belirtmiştir. Fahrettin er razi ilk iki görüşü destekleyen izahları, Arap dili kuralları ve Kur'an-ı Kerim'in fesaheti açısından doyurucu bulmaz ve kendi kanaatini şöyle açıklar. Buradaki Furkan'dan maksat, bu kitapların Yüce Allah'tan gelen bilgiler olduğunu gösteren mucizelerdir. Şöyle ki, peygamberler bu kitapların kendilerine Allah tarafından indirildiğini iddia ederlerken, kendi iddialarıyla bunu yalan sayanların iddialarını çözüme bağlayacak, ayırt edici bir delil getirme ihtiyacını duydular. Cenab-ı Allah, peygamberlerin bu iddialarını destekleyen mucizeler göstermelerine imkan sağlayınca, iki iddia, birbirinden ayırt edilmiş oldu. İşte bu mucizeler Furkandır. Yüce Allah, kitabı hak ile indirdiğini, daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmiş olduğunu belirtirken, Kur'an'ın Allah katından geldiği iddiasının yanı sıra, tas tamam hakikati yansıtan bir ayır edici özelliği de indirmiş olduğunu açıklamış olmaktadır. İşte bu, söz konusu iddianın doğru olduğunu gösteren ...ve kendisiyle diğer kitaplar arasındaki farkı ortaya koyan üstün bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim açısından da Furkan'ı böyle bir mucizeyi içermesi şeklinde anlamak uygun olur. Muhammed Abduh, buradaki Furkan'dan maksadın... ...hak ile batılı birbirinden ayırt etme vasıtası olan akıl olduğu kanaatindedir. Cemalettin Kasım de bununla adalet manasında mizanın kastedilmiş olabileceğini belirtir. Bazı yazarlara göre ise 3. ayette geçen el kitaptan maksat sadece Kur'an olmayıp diğer peygamberlere de vahyedilen ilahi kitabın aslı Furkan'da Hazreti Peygambere indirilmekte olan vahilerdir. Bu görüşün sahibi olan Süleyman Ateş'in konuya ilişkin ifadesi şöyledir: bize göre üçüncü ayette adı geçen kitap yalnız Hz. Muhammed'e indirilen değil, Musa'ya ve İsa'ya da kendi dillerinde verilen Tanrı kitabının aslıdır. İşte o kitabın içeriği Hz. Muhammed'e de kendi diliyle indirilmiştir. Çünkü Hz. Muhammed'e bütün olarak bir kitap indirilmemiştir. Ona verilen vahiyler sonradan derlenip kitap haline getirilmiştir. Ama inerken o vahiyler henüz kitap değil Kur'an veya Furkan idi. Yani okuma parçası ve doğruyu eğriyi birbirinden ayırt eden hikmetli sözlerdi. İşte Musa'ya Tevrat'ı, Tanrısal yasa, İsa'ya İncil'i, Tanrısal müjdeyi indiren Allah, onların içeriği olan Furkan'ı da Hz. Muhammed'e vahyetmiştir. Yazarın, Kur'an'ı okuma parçası olarak nitelendirmesi, isabetsiz bir kullanım olduğu gibi, kitabı diğer peygamberlere de verilen Tanrı kitabının aslı olarak kabul ederken, Furkan'ı onların içeriği şeklinde ifade etmesi de yanlış anlamaya elverişlidir. Bunlar bir yana, belirtilen görüşün, bu şekilde dile getirilmesi gerek Kur'an'daki delillerle, gerekse kendisinin başka ifadeleriyle bağdaşmamaktadır. Şöyle ki, Hz. Muhammed'e bütün olarak bir kitap indirilmemiş olması vakasından hareketle, buradaki kitap kelimesinin Kur'an-ı Kerim'e delalet edemeyeceği ileri sürülürse, Kur'an'da yer alan ve onun kendisini ifade etmek için kullanmış olduğu genellikle kabul edilen kitap kelimelerine asla, Kur'an-ı Kerim anlamının verilemeyeceği sonucunun da peşinen kabulü gerekir. Oysa çok açık bir biçimde Kur'an-ı Kerim'i ifade etmek üzere kitap kelimesinin kullanıldığı ayetler bulunmaktadır ve bizzat ateşte bu anlamı kabul etmektedir. Mesela Ahkaf suresinin 12. ayetine ondan önce de önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu da Şirk ile kendilerine yazık edenleri uyarmak, güzel davrananları müjdelemek için Arap diliyle indirilmiş, kendinden önceki kitapları doğrulayan bir kitaptır. Şeklinde mana vermiş ve ayeti tefsir ederken, burada Muhammed'e inen kitaptan söz edildiğini belirtmiştir. İşaret edilmelidir ki, Burada yazarın diğer bazı ayetlerdeki kitap kelimesiyle ilgili yaklaşımlarının tamamının reddi değil, fikrini biraz önce andığımız gerekçeye dayandırmasının tutarlı olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Yazarı burada bu yoruma sevk eden sebeplerden birinin de bu surenin 7. ayetinde geçen müteşabihatın peşinde koşanlarla ilgili ifadeyle, Hazreti Muhammed'in ashabı arasında bağ kurulmasını önleme çabası olduğu anlaşılmaktadır. Konunun bu yönü ilgili ayette ayrıca ele alınacaktır. Âl-i Suresinin 3 ve 4. ayetinin tefsirine bir sonraki programda devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu